18. Cüz Mü'min Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler, onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri, bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine, ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir? Sonra, ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de, faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır. Ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o su ile Sina Dağı'nda biten bir ağaç zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlar da sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içindeki sütten size içiririz. Onlar da sizin için daha birçok faydalar da vardır. Ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız? dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden, ileri gelenler şöyle dediler. Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedim. Bunun üzerine Nuh'a bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan, erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka, aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman, bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen koruk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. ''Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?'' diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. O peygamberin kavminden, Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler. ''O da ancak sizin gibi bir insandır.'' sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz, mutlaka ziyana uğrarsınız. O, öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman, sizin tekrar mutlaka diriltilip, çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu, size vaat olunan şey, ne kadar da uzak. Hayat, bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, ey Rabbim yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır dedi. Derken, Onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çer yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberleri geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik. Ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köle iken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlar ise din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendine bulunan ile sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz... Mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdim. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uysaydı, gökler ile yer, ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen, Onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azap ile kıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın O'nun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Halbuki O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir. Gece ile günüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun, Bizde, de bizden önceki atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu, öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, Büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendine karşı korunulamaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır onların koştukları ortaklardan çok yücedir. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri, sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri, daha iyi biliriz de ki ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Nihayet onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der Hayır bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde berzah vardır. Sura üflendiği zaman işte o gün ne aralarında soysop yakınlığı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler, Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek, hiç şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, Ey Rabbimiz, biz inandık. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup vardı. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar onlar bir gün ya da bir günden daha az süre kaldı hesap tutanlara sor derler Allah şöyle der çok az bir zaman kaldınız keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki Rabbim, Başla merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın, ve zina eden erkeklerden her birine yüzer değnek burun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip, sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci defada da eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerinde olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı dört defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerinde olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu. O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık iftiradır deselerdi ya, onlar iftiracılar, bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Bu iftirayı işittiniz vakit, böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer inanıyorsanız bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için... Dünya ve ahirette elem dolu bir azaf vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa Bilsin ki O Hayasızlığı ve kötülüğü emreder Eğer Allah'ın Size lütfu ve Merhameti olmasaydı Sizden hiçbiriniz Asla temize çıkamazdı Fakat Allah Dilediği kimseyi tertemiz kılar Allah Hakkıyla işitendir Hakkıyla bilendir İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler Yakınlarına düşkünlerine ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara, zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkeklerde kötü kadınlara, temiz kadınlar, temiz erkeklere, temiz erkeklerde temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar, iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş,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 Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nizihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Büyümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, Zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklarından başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları Kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden, mukatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mukatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, Kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam, onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız bir çöldeki serak gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kâfir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüşte ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder. Sonra onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten, oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların, şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alacak. Allah geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır Allah bütün canlıları sudan yarattı işte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür kimi iki ayak üzerinde yürür kimisi dört ayak üzerinde yürür Allah dilediğini yaratır Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve Peygamber'e çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerinde ise boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar, ve ona karşı gelmekten sakınırsa işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Münafıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki yemin etmeyin, sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait, size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygamber'e düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkuların ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. İnkar edenlerin, Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer,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 kendilerinden öncekilerin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermek sizin Dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya Erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah, düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Müminler ancak Allah'a ve peygamberlerine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını, aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık O'nun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Bilmiş olun ki şüphesiz, Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını, Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna furkanı indiren Allah'ın şanı yücedir. O göklerin ve yeryüzünün mülkü hükümranlığı kendine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed de ki o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o, bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler, inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptırdılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır! Hayır! Onlar kıyameti de yalanladılar. Biz ise o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. Te ki bu mu daha hayırlıdır yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada, onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vadidir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına siz mi saptırdınız benim şu kullarımı yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da Başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular derler. İlahi edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı sağmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden...